yeah çıkikaste Kainat Bugün 30 Ocak Çarşamba Yıl 2013 Ay 1 Gün 30 Kasım 34 1434 Hicri Rebbiyevvel 18 1428 Rumi Ocak 17 Erbainin sonu Fırtına Türkiye'de zirai eğitimin 167. yılı Günün sözü Akıllı, akıllı olan başkasının kusurunu görerek kendisininkini düzeltir. Publius Syrus. Günün tarihi. 15 yıl önce bugün 30 Ocak 1998'de karikatürist Ali Ulvi Ersoy İstanbul'da vefat etti. Erbayin. 21 Aralık 30 Ocak. 21 Aralık günü ile 30 Ocak arasındaki 40 güne erbayin derler. Erbayin'in ilk günlerini aratmaya başlayan İlk günlerinde artmaya başlayan soğuklar 9 Ocak günü şiddetlenir. 18 Ocak günü mevsimin en, suyu, en soğuk günü sayılır. O günlerde Ortodoks Hristiyanlar hacı suya atarlar. Evvelce bu merasim deniz kenarlarında yapılırdı. Yüksekçe bir yerden denize atılan haç yüzücüler tarafından alınarak sahile getirilirdi. Sonraları bazı yerlerde bu usul kaldırarak kiliselerden alınan bir haçın kiliselerden haçın bir kazana doldurulmuş olarak suya atılması şeklinde gerçekleşmeye başladı. Erbayın sona erince kış mevsiminin yarısını geçtiğine hükmedilir. Yemek listesi: Gün 30. Püreli pilinç, pilich yahni, zeytinyağlı kabak, salata ve sütlaç. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif, marif Takvimi. takvimi. Merhaba herkes Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı haftanın 3. Açık Gazetesi Ömer Madre Can Bil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Danny and the Juniors grubundan Rock and Roll is here to stay. Rock'n'Roll kalıcıdır adlı parçayla yaptık. Grubun kurucusu, kurucularından diyelim Joe Terranova başlayalım. 1941'de bugün doğmuştu Filadelfia'da Onun için Ona da bir günaydın demek için çaldık Ayrıca bu isimli şarkı rock roll Kalıcı'dır ee, Bu şarkının ismindeki bir programda Uzun yıllar iki yıl kadar açık Radyoda da Yapılmıştı roll'un Hiçbir zaman öğrenecek bir Rock'n'roll tarihine dair bir program, hiçbir zaman ölmüleceğine dair bir gösterge olsun diye yapılmıştı. Hatırlayanlar, bilenler, dinleyenler olacaktır. Evet, tarihte bugün neler olduğuna bakacak olursak, 1925'te bugün, 30 Ocak'ta, Patrik 6. Konstantin İstanbul'dan atılmış, ekümenik Patrik çıkarılmış... 1923'te devrim olduktan sonra Kurtuluş Savaşı'nın arkasından Cumhuriyet'in kurulmasıyla patriye atmışlar. 1931'de boksör Küçük Kemal Yunanistan şampiyonu Angelidis'i yenmiş. Evet. Kaç senesinde demiştiniz? 31'de. 1933'te de Adolf Hitler Almanya'da şansölye olarak yemin ederek göreve başlamış. Dünya tarihi de ondan sonra biraz değişiklik görecektir. 1942'de de Türkiye'de pasta yapımı ve ticareti yasaklanmış. Stokçulara uygulanacak cezalar belirlenmiş. Pasta stoku yapanları cezalandırıyorlarmış. Bayat bile olsa. 1948'de Muhandas Karamçan Gandhi yani Hindistan'ın Büyük bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini tamamen pasifist yollardan, barışçı yollardan gerçekleştiren önemli siyasi şahsiyet bir Hindu milliyetçisi tarafından Naturam Gotse adında bir Hindu milliyetçisi tarafından öldürülmüştü. Bugün 1948'de. 1951'de bugünse Sağlık Bakanı Ekrem Üstün da her yıl 300 bin yurttaşın bakımsızlıktan hayatını kaybettiğini söylemiş, açıklamış yani. 1956'da Amerikan yurttaş hakları lideri liderlerinden Martin Luther King Jr. evi bombalanmış. Montgomery'deki otobüs boykotunu o boykotuna misilleme olarak alsana bomba demişler. 1969'da da Beatles grubu son kamooyun önündeki son performansını gerçekleştirmiş Londra'daki Apple Plak şirketinin tepesinde, çatısında ve hiç şeye haber verilmeden yani. Önceden kimseye haber verilmeden yapılmış bir konser olmasına rağmen polis tarafından basılıp durdurulmuş sonunda. Çünkü çok büyük ilgi olmuş. Londra yıkılır diye korkan polis de haklı olarak bu müdahalede bulunmuş. Ama konser güzel geçmiş. 1972'de kanlı pazar, Britanyalı paramiliter gruplar 14 tamamen silahsız kişiyi Kuzey İrlanda'da öldürmüşler. Ve bu da İrlanda'nın bağımsızlık mücadelesinde ve İrlanda tarihinde, İngiltere, Britanya tarihinde kanlı pazar olarak tarihe geçmiş feci yollardan biri. Bloody Sunday. 1989'da da Amerikan Büyükelçiliği Kabil'de, Afganistan'da kapatılmış. Son olarak 2001'de de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iç tüzük görüşmelerinde çıkan bir kavgada, Arbede'de Doğru Yol Partisi Milletvekili Feyzi Silahlıoğlu, Sihanlıoğlu pardon, kalp krizi geçirerek ölmüş. Mecliste verilmiş bir kayıp. Madrena etavası evet. evet. değil. Dörtdan dolayı bir günün şey. tarihinde bize e, hazırlamakta yardımcı olan Açık Dergi ekibinden sen mavi tunla da tunaya da. Bu birbirinden güzel günün tarihi olaylarını bize derlettiği için bir teşekkür ederim. Sabah sabah içimiz bir açıldı, değil evet. mi? Evet. Böyle bir iyi hatırlattın. Çünkü isimsiz kahramanlarından biri olacaktı. Hiç söylemiyoruz. Evet. Şey yapmıyoruz. Hakkını yiyoruz. Evet. Peki şimdi başlayalım o zaman günün haberlerine bayramlık ağzımızı açarak vahim durumlara başlayalım. Çan Çanakkale'de büyük bir maden faciası var. Evet Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı kumlar, e, kumarlar köyünde bulunan özel bir kurşun madeninde çökme e, çökmüş maden çökmüş. Son zamanlarda maden ocağı facialarına bir yenisi daha eklenmiş oldu bu çökme ile beraber. Göçük'le beraber Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan bir kurşun madeninde bir işçi ölmüş ve iki işçi ise son anda kurtarılmış. Özel bir kurşun madeniymiş bu. Yavuş sonucu ocağın 30 metre derinliğinde meydana gelen bir göçükten bahsediliyor. Üç işçi kayaların altında kalmış ve yapılan ihbar üzerine jandarma, afet ve acil durum ekipleri olay yerine gelmişler ama maalesef Demsur Karadeniz adlı işçi 33 yaşında hayatını kaybetmiş. iki işçi de yaralanmış. Ama yaralanan işçilerin durumunun iyi olduğu söylenmekte. Yani bu Ocak, Ocak ayını biterken yine e, bir maden kazasıyla beraber, üçüncü verdiğimiz maden kazasıyla beraber Türkiye'nin gündemi şekillenmeye başladı. Devam ediyor. Yine evet, başından bu, itibaren. Arda arkası kesilmez bu maden işçilerinin ölmeleriyle ilgili haberler bir dizi haber daima geliyor. Bir başka madenle ilgili dolaylı bir haber var. Bu da mecliste sorulan bir soru önergisine cevap veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kaz Dağları'nda geçen yıl Eylül ayında çıkan orman yangınının söndürülmesi için zehirli su kullanıldığını doğrulamış. Bu da ancak Türkiye'de ya da benzeri coğrafyada, bu coğrafyadaki ülkelerde görülebilecek tuhaflıkta bir haber. 500 hektarlık orman alanını yok eden yangının nasıl söndürüldüğü ile ilgili bir soru önergesine hakikaten inanılmaz bir cevap verilmiş. Gezegenin geleceğinde de ele alındı bu konu açık radyoda bu programda. Ve yangının söndürülmesinde orman işletmesine ait helikopterlerin denizden su almak yerine kaz dağlarının tam ortasında bulunan bakır ve molibden madeninin çökertme havuzundaki suyu kullandıklarını dile getiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın soru önergesi bu. Böylece ortaya çıkmış Eylül'den bu yana Ekim, Kasım, Aralık, Ocak... Evet 4 ay evet. Akova'nın bu soru önergesi sayesinde iki şey öğrenmiş olduk Bir tanesi bu bölgede e, Kaz dağlarının olduğu bölgede Koskocaman bir havuzun içerisinde Zehirli bir su barındıran tesis var Ve herhangi bir şekilde bununla alakalı da Bir detay yok ama Bunu böyle bir bilmiyorduk, tesis olduğunu ama öğrenmiş, bir olduk. öğrenmiş olduk Ve çıkan bir dedik. yangın durumunda da İtfaiye yetkililerinin en yakın yer olarak bu zehirli su havuzunu görüp ormanlardan aşağıya doğru boşalttığını hem yanan ormanlardan hem de yanmayan ormanlarda gitmiştir bu. Boşalttığını da öğrenmiş olduk. İki şey öğrenmiş olduk bu soru önergesi sayesinde. Ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da Profesör Doktor o sıfatını da unvanını da ekleyeyim. E, civar köylerin tehlikede olması nedeniyle acil acil davranmak zorunda kaldık ve en yakın su kaynağı altı kilometre uzaktaydı diye. Helikopterin altı kilometre gitmesi denize o kadar zor oluyor mu Tehlik bilmiyorum. Teorikler ama öğrenebiliriz. Bir Yok. hesap yaparsın sen hemen trigonometrik. Yo e, arkadaşım var helikopter pilotu ondan. Ha, evet açar. daha kolay olabilir. Maden göletinden alınan suyun zorunlu olarak kullanıldığı şeklinde insanları kurtarmak için yaptık demiş. Uzun dönemli insan ve çevre sağlığı düşünüldüğünde ise pek ciddi ve gerçekçi bir bahane gerekçe olamayacağını söylemiş. Akova da Ayşe Nedet Akova milletvekili çünkü çok tuhaf. Bir açıklama gerçekten inanılması güç bir şey. Evet Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği Gümçet'te ee, bir suç duyurusunda bulunacakmış. Gümçet Başkanı Mehmet Akip Öznal'da yangın söndürmede bu suyun kullanılmasına emrini verenler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söylemiş. Ve burada maden alanındaki bakır ve bu, buradaki maden alanından bakır ve mobil çıkarılıyor. Madenleri ayrıştırmak için kimyasal kullanılıyor. Demiş. Moliden dedin, denilen bir ağır metal. Evet. E, suyun toprağın suyun toprağın yeri e, adı zaten atık havuzu. Yani suya toplandığı yerin ismi zaten atık havuzu diyor. E, buradaki suların çevreye zarar vermemesi için tabanı membran ile kaplanıyormuş. Yani çevreye etkisi olmasını engellemek için ekstradan bir yalıtım yapılıyor diyor. Yani atık suyundaki suyu atık barajındaki suyu alıp yangın söndürmenin bahanesi olamaz diyor. Zaten bunlar doğaya karışmasın diye bu şekilde yalıtılmış bir şekilde durdurulmaya çalışılıyor demiş. İşte ama böyle doğal çevrime de bir katkıda insan katkısında bulunması açısından ilginç olabilir. Döngüye bir insani katkı. Mutasyon olabilir belki Evet, evet. Zaten. Döngüden ziyade. Ee, Noam Chomsky sık sık insanın, insan türünün, insanoğlu ya da insan kızının bir let, lethal yani ölümcül, öldürücü bir mutasyon olduğunu da e, görebilirler. Mars'tan ya da uzaydan gelen canlılar baktığı zaman böyle bir karara varmış olabilir. Kendi türü de dahil her şeyi yok eden tek tür evet. olarak karşımıza çıkıyor. Ama insanı kurtarmak için bütün her tarafı zehirlemek yani bir kere Kaz Dağları'nda tanrıların en e, bir zamanlar kadim Grek tanrılarının kendilerine mesken edindikleri yer, dolayısıyla en böyle tanrısal yeri seçmişler tabii kendilerine doğalılar. Orada böyle molibdenli ağır metalli havuzların işi ne diye öncelikle bir sormak lazım herhalde. Sonra da Havran çayında yangın söndürme çalışmalarından sonra binlerce balığın ölün öldüğü ortaya çıkınca bölgede inceleme yapmışlar. Peki niye bunu açıklamıyor bakanlık? Kendi de biliyor herhalde ya yapılan işin yani, pek evet. uygun olmadığını ve işte üst örtülü kalırsa ne alaka? Açık Açığa çıkarsa da bu şekilde balıkların ölümü, tabi balıkların ölümü sadece yasılmış tek bir olay olarak kalmayacak herhalde. Yeraltı sularına karıştığı zaman onun sonra tekrar meyve, sebze ve diğer bitkiler ve hayvanların da sulamasında kullanıldığı insanların da içtiği sular ne olacağını bilmiyoruz. Ama bakır ve molibden kan değerlerinin ölçtürülmesinde fayda var oradaki insanların. Ama can ve mal kaybını önlemek için zamanla yarışılmıştır diye acul bir cevap vermiş. Etkisinin ne zaman belli olur peki bu döktünüz diyelim yangından aşağıya boca ettiğiniz bu zehirli suları. Hemen böyle mutantlar çıkmaz. Hemen herhalde. mutantlar çıkmaz. Hemen belli olmaz. Yani. Köyü hemen kurtarmış olabilirsiniz ama o köyün geleceğini bir şekilde tamamen yok etmiş de olabilirsiniz. Yaptığınız yani yetkililerin ve... oradan toprak su numuneleri alıp inceleme yapması gerekiyordu ama artık balık ölümlerinden sonra ne gibi etkisi olduğunu gözlemlemek artık çok zor demişler zaten. Gümçe başkanı Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği Başkanı. Çünkü orada ağaçların yanı sıra bitki örtüsü yandı. Tarım alanları yandı. Börtü böcek ve hayvanlar her şey küllerle örtülü diyor. Bu da radikalden okuduğumuz bir haber. Ancak burayı ağaçlandırmaya kalktığınızda belli olur. Bu nedenle atık barajından su alma emrinin sorumlusu kimse dernek olarak hakkında suç duyurusunda bulunacağız demiş. Senin de dediğin gibi. Evet. İnsanları e, hazır mutasyon demişken, demişken e, mutasyon suçlamasında bulunmuşken bir de e, zehirle sulardan bahsetmişken bir Suçlamaz başka zehir... değildi mutasyon suçlaması, tamamen bir objektif tespitti. İşte bunu kanıtlayacak, daha doğrusu bu argümanı destekleyecek, bu tespiti destekleyecek bir haber daha var. Bu Malezya'dan geliyor. Türü tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan 10 Borneo cüce fili ölü bulunmuş, zehirlenmiş... Yetkililer, Borneo adasındaki Borne Sabah eyaletinde yer alan Gurunkura ormanlarında bulunan fillerin zehirlendiğinden şüpheleniyormuş ve e, fillerin yan yana bulunduğu ölü annesini uyandırmaya çalışan 3 aylık yavru filin ise objektiflere takılan fotoğrafıyla beraber kurtarıldığından bahsediliyor. Böyle yani dünya doğada yaklaşık 1.500 cüce fil varmış, bunlardan onu zehirlenerek insan eliyle öldürülmüş durumda. Ama molibden ve bakır kullanılmamış değil mi? Başka bir şey. Yani onlar da kullanılabilir. Burada çok teknik Fark bir şey yok. Evet. evet. Ee, ama sonuçta kendi türü dışındaki, kendi türü de dahil olmak sonuçta üzere de diğer kişilerle yok, yok eden bir türle karşı karşıya aynaya baktığımız zaman. Ama önemli olan kar. kar. Tabii. Çeşitli şirketlerin bu işlerde kar etmesi. Önemli olan sadece bu. Öğreneceksin zamanla. Ormanlığı, yangınla, zehirli sudan sonra evet böyle bir cücefi çok acıklı. Gerçekten insanın yüreğini burkan fotoğraflar var. Annesinin, ölü annesinin yanında ona bir şeyler söylemeye çalışan küçük bir cücefil fotoğrafı da var. Hortumuyla dokunuyor annesine. Evet, evet bu arada da çevre haberlerinden bahsetmişken aslında birkaç şey daha söyleyelim. Ee, şeyde de e, Irak'ın Irak evet, kuzeyinde Irak sel var. Duhok ve Süleymaniyeviyeli ayetlerin etkisi altına alan bir sel var. Ve e, bu sellerde ikisi çocuk, üç kişi hayatını kaybetmiş. Yani bir otomobil e, bir aile otomobille giderken bir anda sel sularına kapılıyor ansızın. Ve bu araçtaki 3 kişiden ikisinin hayatını kaybettiği söyleniyor. Ki Irak'ta... E... Ayrıca bir kazada daha var. Süleymaniye'de evet. gelmeyen bölgesinde de bir çocuk sele kapılmış. Gitmiş. Endonezya'dan sel haberlerimiz var. En az 11 kişinin öldüğü ve yaklaşık sayısız da verilmeyen ama birkaç olarak belirtilen Yaralı olduğu da belirtiliyor. Ayrı toprak kaymaları, heyelanlar var, seller sonucunda Endonezya'da. Batı Sumatra eyaletinde 15 ev. Tamamen çamurlar altında kalmış, heyelan altında. 7 kişi orada öldürmüşler. Yüzlerce kişi kaçmak zorunda kalmış. Komşu eyalette de ağır sağanak yağışlar. Büyük bir toprak kaymasına yol açmış. Bir enerji şirketinin, devletin kontrolündeki bir enerji şirketinin e, kazı alanını mahvetmişti. İşte burada bak kerler gitmiş gördüğün gibi. Evet. E, bu evet. ay sadece Ocak, Ocak ayında 32, başkent Jakarta'da da 32 ölüme yol açan ve en az ya da yaklaşık diyelim 46 bin kişinin de su basan evlerinden kaçmak, terk etmek, her şeylerini bırakıp bir süre başka yerde barınmak zorunda kalmaları durumunda kaldığını da söyleyelim bu ayda Endonezya'da. Evet, Arabistan'dan gelen haberler var. Ee, Arabistan'da devlet televizyonu e, ülkenin bazı kesimlerinde görülen sağanak yağmurların Hangi caddeler... su Arabistan? Arabistan, evet. Evet. Bu sağanak yağmurun caddeleri ve sokakları su içerisinde bıraktığını söylemiş. Özellikle e, Rahva, Rahva, e, doğru telaffuz etmişim umarım. Rafa kenti ve çevresinde etkili olan bir yağışlardan bahsediliyor. Suudi Arabistan'da e, bu şehirde yollar sel e, haline gelmiş. Arabaların e, yarısı sular altında ilerlemeye çalışıyor. Ve yağışların hayır ve bereket getirildiği belirtilmiş haberlerde. Öyle, ölümlerin yanı sıra ölümlerin yarı sıra ki bu yağışlar pek de hayır bereket getiremez. Geçtiğimiz sene içerisinde 40 dereceyi bulan yağmurlar görülmüştü. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 43 derecede mi ne yağmur yağmıştı. Evet. evet. artıdan bahsediyoruz. Ve şeyde de yeni bir rapor var. Maalesef onu da verelim. İklimle ve dünya ile ilgili, gezegenle ilgili kötü haberlerden biri daha de, deniz ekosistemlerinin devrilme noktasına doğru hızla geri dönüş olmayan noktaya doğru gitmekte olduğuna dair bir rapor yine Nature Communications dergisinde çıkmış. Bu salı günü yeni bir <gülüyor> analiz ve Karayipler denizindeki mercan kayalıkları ki denizdeki hayat için vazgeçilmez de hayati önemde. eee Onların da çok tehlikeli bir devrilme noktasına gittiklerine dair bir rapor yayınlanmış. Erozyon başlamış. Karadaki erozyonun yanı sıra da yeni bu mercan kayalık yapılarının büyümesinde büyük bir düşüş görülmüş. Büyümüyor. Yani dünyanın gezegenin en biyolojik olarak en büyük çeşitliğe sahip ekosistemlerini barındırıyor. Binlerce hayvanın, türün ve canlının bir arada bitkinin, deniz bitkisinin bir arada yaşadığı evet. sonsuz bir zenginlik sunuyor onlar ve beslenme zinciri açısından da fevkalade önemli tabi oradaki hayvanlar en tepedeki beslenme zincirinin en tepesindeki devasa büyüklükteki memelileri balinaları beslemekte kullanılıyor. Bütün zincirin kopmasına yol açabileceğini de söylemişler zaten ve acil eylem çağrısında bulunmuşlar dünya çapındaki mercan kayalıkları sağlığı türlerin bileşiminde büyük değişikliklere ulaştı demişler. Ve e, bu riflerin kayalıkların karbon, karbonat e, üretimin e, yani çıkarmalarındaki e, şeyi düşürecekmiş. Seviyeyi düşürecekmiş ve potansiyel olarak o zamanda büyümeyi zaten azaltıyor. Ekseter Üniversitesi'nin basın bildirisi de var bu konuda. Bu son ekolojik çökmelerden dolayı, zayıflamalardan dolayı insanların özellikle yaydığı bu işte kazalar oluyor, kirletmeler oluyor. Evet. Hastalıklar ve deniz seviyelerinin, deniz sıcaklık seviyelerinin yükselmesiyle beraber, asitlenmeyle beraber pek çok mercan kayalığı karayiplerde Yeterince karbonat üretme kapasitelerini yitirmişler ve artık dikey, düşey olarak büyüme kapasitelerini yitirmişler. Bunu kendini yenileme kapasitesini yitirmenin anlamı da şu, bu çok değerli deniz ekosistemlerinin e, küresel e, ısınmaya bağlı, ...deniz seviyesi yükselmelerine karşı... ...mücadele verme kapasitelerini de... ...yok edecekmiş... ...kötü kötü haberler var... ...eee evet... ...aslında iyi haberler de var... ...bunun için mücadele eden... ...hem kurumlar... ...hem kuruluşlar... ...hem de insanlar yavaş yavaş da olsa... ...hızlı da ve gerçekten çetin... ...mücadelelerin içerisinden geçerek de olsa... ...gün yüzüne çıkmaya başladı... ...Türkiye'den de bir çaba var... Greenpeace'in bu geri dönüşme olmayan nokta çalışmasına göre e, iklim değişikliğini yol açan sere gazı salınımları 2 yıl içerisinde gezegeni geri dönülmez noktaya getirecek. Bundan da bahsetmiştik biz. Yani aynı zamanda Noam Chomsky ile yaptığınız röportajda da bu 2 seneden bahsetmiştik. E, şimdi Türkiye İstanbul'da Türkiye'de bir... E, o deklarasyon bir bildiri şeklinde insanlar bir araya gelmeye başladılar. Çevre aktivisti Ömer Madra önlem alınmazsa sıcaklığın 5-6 dereceye kadar yükseleceğini ve dünyanın tam anlamıyla cehenneme döneceğini söylemiş. Bu Greenpeace raporuna göre dün işte İstanbul Politikalar Merkezinde Karaköy'de Sabancı Üniversitesi'nin yaptığımız bir atölye çalışmasından evet. bahsediyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi bu. Evet, Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni ve çevre aktivisti Ömer Madra. Yani sizden bahsediyor ve Greenpeace International'ın yaptırdığı son araştırmaya göre e, küresel iklim değişikliğine yol açan sere gazı salımlarının iki yıl içinde en yüksek noktaya ulaşacağını belirterek atmosfere saçlığımız zehirli gazları azaltmak için iki yılımız var demişsiniz. Karaköy'deki İstanbul Politikayar Merkezi'nde dünya alarm veriyor, neden kimse duymuyor konulu çalıştay düzenlendi. E, küresel iklim değişikliği ile ilgili bir İstanbul Deklarasyonu hazırlanması için atılan ilk adım olarak bu çalıştayın açılışında konuşan Fuat Keyman İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü deklarasyonun 23 Mart tarihinde Sabancı Üniversitesi'nde açıklanacağını da duyurmuş. Evet, iklim için İstanbul Bildirisi yazılması çalışmalarından da bahsediyor. Yani bu iki yıl içinde dünyanın birden bire diye yanıp kavrulup gideceği anlamında değil Elbette Şüphesiz ki Greenpeace raporunun Greenpeace International'ın çıkardı uluslararası Greenpeace'in çıkardığı bu çok ayrıntılı rapor Aslında dünyanın en önemli çevre, enerji araştırma şirketlerinden biri olan EekOise ısmarladı Greenpeace Internationalın bir araştırma çok kapsamlı bir şey. Ve orada şunu söylüyor. Yani iki yıl içinde 2015'e kadar ciddi şekilde bu salımlarda düşürülecek adımlar atılmazsa pike, peak noktasına 2015'te ulaşacak. Ondan sonra hızla düşürülmeye başlanması gerekiyor. Yani <gülüyor> şu anda %3 her yıl artıyor bu sera gazı denen. Evet. Dünyayı saran, battaniye gibi saran gazların ısıtma saçtığımız işte kömür, petrol, doğalgaz yakmaktan, özellikle pet, kömürün çok büyük bir problem yarattığından defalarca söyledik. İki yıl içinde işte bu bundan ciddi tedbirler alınmadı takdirde bu iki derecelik bir artışın bütün hükümetlerin de üzerinde anlaşmaya vardı uluslararası anlaşmaya vardı yüzlerce dünya. E, toplantı yapıldıktan sonra da dünya hükümetlerinin hepsinin üzerinde hem fikir oldu ama aslında onun bile yeterliliği tartışmalı ama 2 derecelik bir sıcaklık artışını önlemek için çok ciddi 2 sene içinde tedbir alınmazsa ondan sonra 4 5 hatta 6 dereceye kadar çıkabileceğini söylüyor bu yapılan hesaplamalardaki rapor. Evet, bir diğer habersi aynı Cumhuriyet'in iki yıl sonra Cehennem başlıklı haberinden sonra bir diğer belirten nokta ise 350 hareketinden Mahir Algaz'ın e, da devletlerin iklim değişikliği konusunda bağlayıcı adımlar atmasını sağlamak için daha önce görülmemiş bir boyutta ve dünya çapında bir iklim hareketi oluşturulması için başlatılan küresel iklim küresel eksen değişimi kampanyası hakkında detaylı bilgiler verdi. Burada Ve Ilgaz e, projenin ilk aşamasında dünyadan seçilecek 500 katılımcının Haziran 2013'te İstanbul'da bir araya geleceğini ve 5 gün e, örgütlenme eğitimine de e, kendi ülkelerinde tekrardan bu çevre mücadelelerine devam edebilecekleri bilgileri al alacakları bu çalıştayda örgütlenme eğitimlerine de devam edeceğini bu eğitimlere katılacağını anlatmış. E, dün bu konuşma gerçekleşti. Birçok katılımcı vardı, Konuşma Evet, tema, vardı. Va tema Vakfı, Greenpeace, WWF Türkiye, Change.org, 350 evet. Hareketi gibi birçok sivil toplum örgütünün yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nden de iklim konusunda uzman akademisyenler ve gazetecilerin de katıldığı bir toplantı yaptık. Fuat Keyman ve Ben Deniz'in başkanlığını yaptığı çalıştayda da iklim değişikliğine dikkat çekmek için uygulanabilecek alternatif stratejiler tartışılıyor ve bu işte çok sayıda e, Türkiye'den de kamuoyunu oluşturmada herkesin üzerinde mutabık olan olduğu isimleri de şey yapıp e, bir araya getirip bir deklarasyon çıkarması ve siyasi karar alıcıları bu durumun aciliyeti Konusunda uyarabilmek, onlara bir şekilde sesi duyurabilmek açısından önemli bir çalışma gibi görünüyor. Bakalım. Evet, Çalışmalar da sürüyor. Yani çalıştır. Bugüne kadar iklim değişikliği ile ilgili Türkiye'de birbirinden farklı kesimlerin bir araya geldiği ilk çalışma oldu. Uygar Özresmi de mesela Change.org'dan, Hindistan'dan, Skype yoluyla katıldı. Bir Toplantı oldu bu. Evet. evet durum bu. Devam edeceğiz biraz. Açık gazde. Sunday Bloody Sunday Pazar Kanlı Pazar U2 grubundan dinlediğimiz bir parça 41. yıl dönümünde Kanlı Pazar diye adlandırılan e, Britanya ve dünya tarihinin en kanlı hazin facialarından biri hükümetin tamamen silahsız e, barışçı gösteri yapan gencecik insanların üzerine ani bir kararlı ateş açması milislerin ve 40 şey 14 kişiyi de katletmesiyle ilgini bir olay 1972'de 30 Ocak tarihinde gerçekleşmişti. Onu hatırlayarak bundan sonra çok uzun yıllar sonra Britanya hükümeti bundan özür diledi. Ama yani geç de olsa özür dilenmesi iyi olmakla beraber tarihe işte böyle çok kanlı bir olay olarak geçti, intikal etti ve kanayan bir yara olarak da her zaman hatırlanacak tabii. Evet. E, çevre haberlerinden bahsederken önemli bir e, Birkaç zamandır takip de ettiğimiz, haber takibi yaptığımız bir olay var. Ondan da bahsedelim. Üçüncü Havalimanı projesi. Evet, Üçüncü Havalimanı projesi ormanları, su havzalarını, kuşları ve yaban hayvanlarının yaşam alanlarını tehdit etmeye devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi de bugün bunu e, arka sayfasına alarak duyurmuş. Ve kuzey rüzgarlarının da bunların arasına yani ormanlar, su havzaları e, kuşlarla yaban hayvanlarının yaşam alanlarının tehdit edilmesinin yanına bir de kuzey rüzgarlarının da eklemişler ve kuzey rüzgarları da yok olacak demişler. Doğa Derneği tarafından 2004 yılında güncelleştirilmiş Türkiye'nin önemli kuş alanları kitabında yer alan Boğaziçi bölgesi ve Terkos havzası zarar görecek önemli kuş alanlarından biriymiş ve ilkbahar ve sonbaharda Terkos üzerinde yüzbinlerce kuş göç ediyormuş ve kuş göçleri kuş güvenliğini de tehdit edecek önemli bir faktör olduğu söyleniyor ve yüzbinlerce kuşun göç ettiği bölgenin tam ortasına da bir havalimanı kurulmak isteniyor. Evet ama kar var. Kar var. Kar var da ama yani gelecek büyüme olacak. Bu kadar e, kuş ne i̇şte olacak? İşte ona dışsallaştırma e, deniyor. Yani bu gibi hareketlerde ekonomide e, yakından bize de derslerde sana da okutmuşlardır herhalde. Bu çevreyi olan e, bedeli hesaba katılmıyor. Doğru. Onu doğa ödüyor. Bizler, canlılar, kuşlar, börtü böcek ödüyor. Biz ödüyoruz. Onları şirketler, bu işi araştırmayı yapan, bu işletmeyi yürütenler kar ediyor. Yani dışsallaştırma deniyor. Yani kirleten öder prensibi olmadan, bunun içselleştirilmesi olmadan... Bunu önlemenin imkanı yok ve bu da modern kapitalizm içinde kabul edilebilir. Normal bir şey olarak kabul ediliyor. Asla kabul edilmemesi gereken bir durum. Bir uçak kaç para biliyor musunuz? Bir uçak yani insanların da tabii hayatı oldukça değerli ama bir uçağın fiyatı hakkında herhangi bir bilginiz var mı? Yok Mert'e soralım o sürekli olarak uçak yapıyor zaten. Evet ee, Mert'e de sorabiliriz Soruyor soruyu. da kartondan onunkiler ama... Biliyordur maliyet hesabını. Kaltondan evet. değil özel maddelerden yapıyor bu uçak. Geri dönüşümde. Evet, İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu kuş, e, İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu kuş uçak çarpması riskinin sadece göç dönemlerinde geçerli olmayacağını e, Terkos Gölü'nün aynı zamanda önemli bir kışlama alanı olduğunda vurgulamış ve sadece yani burada yüz binlerce kuştan bahsedildiği zaman sadece bu kuşların e, yollarının yaşam alanlarının değiştirilmesi değil Aynı zamanda buraya inecek olan uçakların da e, tehlike yaratması gibi bir şey de söz konusu. O yüzden bir uçak vurgusu yapayım sizin istediğiniz Tekrar, yerden. Peki ne olacak filan vurgu yapmaya çalıştım ama siz uçak fiyatlarını o, bilmediğiniz için bütün planım fiyasko oldu evet. çok... Ben sana asıl daha önemli bir şey söyleyeyim. Onlar kuş beyinli... ol. kuş beyin anlamazlar bir şeyden. Önemli evet. olan bak nedir? Akşam gazetesinden okuyalım. İstanbul'a 3. hava limanı ihalesinde sürpriz. Bu havayı kim atacak? Başlıklı bir hoş haber var. Başlık ha. güzel olmuş açıkçası. Hı? Bu havayı kim atacak? Hı hı. 7 milyar avroluk rekor ihaleye 3 ay kala kulisler kaynıyormuş. Dünyanın en büyük hava limanı için Koç'tan Sabancı'ya, Tav'dan Limak'a devler dosyalara gömülmüş ve flash gelişme. Birçok yabancı şirketin işbirliği yapmak istediği Türk Hava Yolları İha ihale dışı kalmamış mı sana? Aa. Aa, ne olacak şimdi? İhale dışı mı kalmış? Evet, şok gelişmeymiş bu. Esin geldiğin haberi akşamdan. Neden ki? Acaba? Ortaklık hayali kuran yabancıların hesaplarını alt üst etmiş. Senin bir hesabın olmadığına göre senin durumu. Yani ben yine de yabancı değilim Türk hava yolları benim de kuruluşum. Burada evet. hissediyorum. Mert'in de hiçbir itiraz yok evet. bakıyorum. Bir tek ben Fransız kaldım, yabancı kaldım bu durum anlaşılan. Neyse Türk hava yollarının durumu yerli adayların şansını artırmış. Bu güzel haber işte. Bu bir milli mesele. 3 Mayıs'ta Koç, Sabancı, Alarko, IC, Tav ve Limak kapışıyor. Kulislerde en ısrarcı aday kim bakayım söyle. Kim? Tav. Devre dışı kalması beklenen Asatürk Havalimanı'nı işleten şirket, ihale bizim için çok önemli. İstanbul'u kaybetmek istemeyiz mesajı vermişti. Kesinlikle. Aynı şekilde birçok insan da İstanbul'u kaybetmek istemiyor. da aynı fikri paylaşıyor. Fakat farklı düşünce yapılarına sahip olarak Tavla aynı fikri paylaşıyor. Kimse İstanbul'u kaybetmek istemiyor. Evet. Hepimiz burayı kazanmak istiyoruz. Evet ama yani çok insan merkezli bakıyoruz galiba. Yani Oradaki hayvanların da İstanbul'u Ondan... kaybedip kaybetmemesi hakkında bir şeyimiz yok. Fikrimiz Onlar yok. kuş beyni. Bu arada tarihi dizileri de muhteşem yüzyıl freni geliyormuş. Bunu da aradan çıkarayım hazır görmüşken yine akşam gazetesinde bir haber. Ee, Başbakan Yardımcılığı Rütvye önermiş Radyo Televizyon Üst Kuruluna bir değişiklik teklifi, yeni bir kanun tasarısı. Efendim şöyle tarihi olayları ve şahsiyeti şahsiyetleri küçük düşürücü nitelikte olamayacakmış diziler. Hı büyük düşürücü nitelikte olması gerekiyormuş. Bu tür yayınlar uyarı almadan para veya yayın kesmeyle cezalandırılacakmış. Bunun Sadece bazı tarihi figürler için mi geçerli bu? Mesela Rusya ile alakalı bir dizi film yapıyorum diyelim ve Rasputin karakterini küçük düşürücü hareketlerde bulunamam mı? Hayır. Büyük Petro'ya da deli Petro diyemezsin. Mesela. Akıl sağlığından da bahsedemem. Güzel. Çok tarih, güzel. Tarihi olayları ve şahsiyetleri küçük düşüremezsin uyarı almadan para ve yayın kesmeyle cezalandırılacak ne demek bu hem radyo televizyon yasasının değiştirilmesini hem anayasanın temel haklarını filan değiştirilmesini öngörecek bir değişiklik gibi geldi bana daha fazla üzerinde durmayacağım evet, biraz korkun benden şey var mesajı var galiba sen şimdi ihalenin ucunu gördün böyle gülümsüyorsun köfte yani. üçüncü havalimanı Peki daha başka haberlerimiz de var. Onlara geçelim şimdi. Evet. Çok kanlı bazı olaylar var. Suriye'ye geçelim. Evet Suriye'de. Yalnız bir de şeyi ekleyeyim ben bu çevre haberlerini bitirirken. UNESCO'dan da çok zehir zemberek bir uyarı gelmişti. Bunu söyledik mi Avustralya'dan. Tam şey raporunun çıkmasından sonra dünyadaki mercan kayalıklarının durumu. E, gayet büyük bir tehlikeye girdiği raporunu üzerine UNESCO'dan da dün gelen bir haber vardı 24 Ocak, e, bir geçen haftaki tarihli bir şeydi bu ve UNESCO e, Dünya e, Koruma altına almış olduğu bu e, Great Barrier Reef denilen büyük bariyer mercan kayalığını uluslararası koruma alanından sitesinden çıkarırım diyor. Çünkü çok kötü bir sürü gemicilik ve başka faaliyetler yapılıyor turistik. Yani 400 ayrı cins mercan 1500 balık türü ve 4000 tipte mollusk yani o deniz canlıları arasında dünyada birinci olan bir yerini en, dünyanın en yaygın sistemi mercan sistemini Avustralya'nın çeşitli turistik ve petrol arama gibi faaliyetlerinden dolayı de sallıklardan dolayı mahvetmesi üzerine uyarı gelmiş bunu da söyleyeyim geçelim evet isterseniz Suriye'ye geçelim Suriye'de Suriye'nin Halep kentinde elleri arkadan bağlanmış ve başlarından vurulmuş bir şekilde nehre bırakılmış en az 80 kişinin cesedi bulunmuş üzerlerinden kimlik çıkmayan cesetler Özgür Suriye ordusunun kontrolündeki Bustan El Kasr ve Ensari bölgelerini ayıran Kuveik nehrinden çıkarılmış. Ebu Sadat'ta Özgür Suriye ordusu komutanı ceset sayısının yüzü geçebileceğini ve kurbanların çoğunun 18 yaşından küçük olduğunu söylemiş. Muhalifler rejimli suçlarken bir emniyet yetkilisi kurbanların teröristlerin kontrol ettiği terörist olarak nitelendirmiş bölgeden Bustan el kasırdan kaçırılan kişiler olduğunu söylemiş. Özgür Suriye ordusundan da Ebu Enes ise nehrin rejimin muhaliflerin kontrolündeki bölgelerden geçip Halep'in güney batısına aktığını belirterek infazları Şebihan'ın gerçekleştirmiş olabileceğini savunmuş. Yani durum şu. Bir nehir var. Bazı bölgeleri Özgür Suriye ordusu tarafından tutuluyor. Bazı bölgeleri Esad'a bağlı ordu tarafından tutuluyor ve buradan bırakılan 80 ceset var. Ve bu 80 ceset aşağıya yine yine yine yine yine, yine geliyor. Ee, Nasıl ortaya çıkıyor? Nehrin suları çekilince. Nehrin suları suları çekilince ortaya çıkıyor ve bu nehir üzerindeki bölgelerde şimdi bu katliamı kim yaptı sorusu soruluyor. Evet, evet. Savaş'ın en kanlı infaz olaylarından biri çoğunun, daha gün yüzüne çıktı diyor. Yeni Şafak gazetesinin e, sürmanşetten vermiş. Tabii fotoğrafları pek gösterecek gibi de değil. Hepsi böyle dijitalize edilerek, muğlaklaştırılarak veriliyor. İyi de yapılıyor. Çünkü hakikaten olacak iş değil gerçekten. Evet. Kurbanların çoğunun... E, 18 yaşından küçük olduğu söyleniyor ve 2011'in Mart ayından başlayan bu iç savaşta 4300'ü çocuk toplam 64207 sivilin öldürüldüğü açıklandı Esat yönetimi 140 bin kişiyi de gözaltına aldı. ve 60 bin kişinin de kayıp olduğu söylenmekte. Evet, yani bu hakikaten bu da Stardan bir aldığınız bir haber Evet toplam sığınmacı sayısı ise... 4303 çocuk Toplam 64.200 civil... Yani 60 bin de kayıp kişiden bahsediliyor. Evet. Ee, ve sığınmacı sayısı da 684 bin Suriyeli olarak kayıtlara geçmekte. Esad yönetimi de 140 bin kişiyi en az gözaltına aldığı hesabı var. Yani, yani hakikaten... 140 bin kişiyi gözaltına almak da... Yani... İç savaş işte böyle bir şey ve devam ediyor maalesef. Evet, Mısır'dan Hatay, da önemli. çok ufak bir haber daha var. Hatay'a da iki havan mermisi düşmüş. Geçtiğimiz hı hı. gün sabah saatlerinde Suriye'nin sıfır noktasında bulunan Altınız ilçesine e, ve Kolcular Köyü'ne yaklaşık e, 100 metre yakında iki havan mermisi düşmüş. Ama herhangi bir karşılık verilmemiş. Böyle evet. bir bilgiyi de eklemek Yine lazım. Ekleyelim. Yani. Suriye'den de Mısır'a geçelim. Şimdi orada da çok önemli aslında. Gelişmeler oluyor. Mısır Başkanı Muhammed Mursi de bir olağanüstü hal ilan etti. Ülkenin Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı da dün itibariyle devletin çökeceğini, çökebileceğini, yani ülkedeki siyasi kriz evet. devleti çöküşe sürükleyebilir evet. diye uyarıda bulunuyor. Bunların ne demek olduğunu anlamak içinde de yazılara bakıyoruz. Evet bu uyarıyı nereden bulunuyor? Şey hatırlıyor musunuz? İsrail Filistin'e savaş açtığı zaman en son operasyon düzenlediği zaman İsrail Twitter üzerinden savaş açan ilk ülke olarak tarihe geçmişti. Bu açıklamayı yapan Mısır Genelkurmay Başkanı El-Sisi Abdülfettah El-Sisi El-Sisi bu açıklamayı da Facebook sayfasında yayınlamış. Facebook sayfasında ülke kötüye gidiyor çökebilir. De Devlet çöküşe gider diyor. Evet. Şimdi aslında bu neden bunları yaptı Dave Zairin var. Takip etmeye çalıştığımız önemli spor sosyolojisi yazarlarından birisi. Dünyanın en ilginç makalelerini zaman zaman bazılarını da kendisinin bilinmeyen bu spor dünyasında hele hiç konuşulmayan tarafından yazıyordu. <gülüyor> Şimdi de e, Mısır bu neden e, böyle açıklamalar geldiğini, olağanüstü hal ve işte devlet çöküyor açıklamaları geldiğini anlamak istiyorsanız önce e, Mısır'daki futbol kulüplerinin durumunu anlamalısınız. Ultralar denen diyor. Bu ve oynadıkları e, rol Hüsnü Mübarek'in 2011'de devrilmesinde oynadıkları. Yani Mübarek'in öncelikle şunu anlatıyor. Hüsnü Mübarek'in 3-30 küsur yıldır bu hırsızlığa dayanan kleptokrasi yani yolsuzluk ve hırsızlık üzerine kurulmuş ve yönetimi sırasında gayet hiper yoğun ultralar çoğunluğu genç Mısırlı erkeklerden oluşan çoğunluğu değil neredeyse tamamı onlardan sokaklarda istedikleri gibi yürümek gösteri yapma ve hatta polisle çatışma hakkı da tanınmış. Bizzat mübarek tarafından. Polisle çatışma hakkı mı tanınmış? Evet. Ve tabi birbirleriyle kavga etme hakkı da verilmiş. Bu tabi zaten bütün dünyanın otokratik yönetimlerinde de ortaklaşa girişilen bir pratiktir diyor. Çünkü siyasi muhalefete yer verilmeyince bir yerden de emniyet supabı olarak bu gençlerin dışa vurmalarını, gazaplarını dışa vurmaları için bir emniyet supabı lazım. İşte mübarek de tabi ebediyen pişman olmuştur ama diyor bu buhar birden tam bir isyana dönüşünce neler olacağını hesaplamamıştı diyor ve çok ilginç bir şey oldu. Yani Tunus'taki devrimden sonra Mısır ayaklanmasına sıra gelince Arap Baharı denen olayda işte ultralarda kendilerini Tahrir Meydanı'nın güvenliğinin sağlanmasında çok önemli bir rolde rol biçmişler ve ayaklananların arasında olup bu Polise karşı bütün tahrir meydanını savunanlar onlar olmuş. Önemli Bu ölçüde. baltacılar olarak bildiğimiz... Baltacılara karşı... Baltacılara karşı yapmışlar. Evet, ya evet. Pardon. Alanı koruyorlar. Baltacılar it kopuk alayı şeyin işsizler güçsüzlerden oluşan mübareğin adamları. Tamam. Devletin. Evet. Derin devletin adamları. Ve bütün güvenlik noktalarını sağlamışlar ve polisle çatışıyorlar. Yani... E, bir Mısırlı devrim hareketine katılanlardan biri demiş ki ilk günlerde ultralar kaçınılmazdı yani en zoru da yani onları birbirlerini öldürmektense mübareğe karşı çıkmalarını sağlamak oldukça zordu ama bunu başardılar diyor çok kolaydır tanımaları Tanımak onları Molotov kokteyli atarlar ve müthiş cesurdurlar ve kaygısızdırlar. Kayı, ve bütün o sloganları attıkları sloganlardan da tanırsınız. Herkesin bildiği ilk tahrir meydanına çıkıldığı zaman 100 saat sürekli çatışmada kalmışlar. İlk yani ana enerjinin önemli bir bölümünü de sağlamışlar. Ama ondan sonra Port Said'deki işte El Ehli ile El Masri arasındaki Port Said'in takımı maçtan sonra El Masri taraftarları 3-1 kazanınca basmışlar sahayı. Ve ondan sonra da pek çok ölüm oldu. 74 kişi öldü maçta büyük çoğunluğu da stad kapılarının kapatılmasından, ezilmekten nefes alamaktan olmuş tabi fakat şimdi ortaya çıkan şeylerden de anlaşılıyor ki askeri ve güvenlik güçleri bu işin içinde ortakmışlar yani çok videolarda görülüyor açıkça. kolaylaştırmışlar cinayetleri filan hatta bizzat da işlemiş olduklarını gösteren videolar da var ve işte hükümetin öcünü alması evet. bu, bu, bu hareketlerden dolayı. İşte bu ultra, ultralarda her tarafa gidebilecek bir karaktere sahip bir organizasyon olarak gün yüzüne çıkıyor. Ama hükümet bunları affetmemiş ultraları hiç. Tahrir meydanında oynadıkları rollerden dolayı. Ve onun içinde kolluk kuvvetleri araya girip onların birbirlerini öldürmesine filan da... ...ve ezilerek ölmelerine yol açmış. Yani Port Said'deki şey diyor... İlk önce el ehli taraftarları bu son idamları da, idam kararlarını da şey yapınca coşkuyla karşılayınca böyle bir tereddüt olmuş ama ondan sonra bütün hava döndü diyor Dev Zairin ne içinde yazdığı bu yazıda ve e, tamamen e, önce bu mahkeme kararını 21 idam kararını Kesinlikle protesto ediyorlar. Ondan sonra da Mursi'nin de tıpkı şeyden hiç farkı olmadığını söyledikleri Mubarak rejiminden baskı rejimini protesto ediyorlar. Ve sonunda da şimdi rejimin kendisine de karşı çıkmış durumdalar. Yani acayip her yerde artık Mursi'nin rejimine karşı Polisle çatışmalar ve Saatler süren çatışmalar oluyor. İşte Mursi'de güvenlik önlemi olarak da bu bölgelerde 3 bölgede, Port Said başta olmak üzere 3 bölgede olağanüstü hal ilan etmekte. O hal bölgesi ilan etmekte buluyor çözüm. Ama dinlememişler. Saatlerce sokakta kalmışlar. Evet. Gece çıkma yasağını dinlememişler. Ve o ünlü mübareğe karşı söylenen git defol, defol sloganları şimdi Mursi'ye karşı da edilmeye başladı. Çok ilginç bir Dönüm noktası, yani büyük trajedi şu diye bitiriyor yazısında Evzair'in açık ki e, eğer adalet olmayacaksa hiçbir zaman da barış olamaz. Adalet gelmesi isteniyordu bu bütün ülkeler için, bütün dünya toplumları için de e, geçerli olabilecek bir şey. Mısır meselesini izlemeye devam edeceğiz. Şimdi ara vereceğiz. Aradan sonra da bu işte ırkçılık meseleleri Ayman Güler milletvekilinin sö sözleri üzerine Halk Partisi'nde neler oluyor. Dünkü kon konuşmaları da ele alacak. E, Mithat Sancar'la konuşacağız ama elimde üç tane haber var. O başlıklarını okuyayım. Ondan sonra geçelim. Evet. Kılıçdaroğlu'ndan sert gönderme grup toplantısında inceden Tanrı Kulu'ya sert yanıt biri vatandan biri CNN Türk'ten gene CNN Türk'ten Kışanak'tan Birgül Ayman Güler'e sert tepki. Açık Gazete Meo Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Evet bu Güler Ayman, Birgül Ayman Güner'in konuşmasından ters de söyledim. Gün <gülüyor> <gülüyor> Ayman Güzel'in konuşmasından. Zaten kendisi de çok ters oldu. için fark etmedi. Evet. <gülüyor> o ters mi o da tartışılır ya oldukça düz de sayılır. Evet çok yani bir bakıma e, beklenebilen bir bakıma da asla kabul edilemeyecek durumu olan bir tuhaf durum. Evet onun üzerinden gidelim. Kılıçdaroğlu'nun ve başka e, te, Kişilerin, yetkililerin de, Partililerin de konuşmaları var bu konuda. Bir tozdan, dumandan kolay kolay görünmeyen bir şey var. Benim dikkatimi, bizim dikkatimizi şu çekti demin okudukta. Yani mesela gazetelerde şöyle veriyorlar: Kılıçlar olduğundan sert gönderme, Güler'i sert bir dille eleştirdi. Muharrem inceden Tanrı kuluya sert yanıt, sert bir cevap verdi kışanaktan bir gül ayman gülere sert tepki diye. Üç tane böyle başlık var. Mülayim, mülayemet isteniyor. <gülüyor> evet, şimdi bunun üzerinde senin yorumlarını alabilir miyiz? E Tabii şeyden başlayabiliriz. Yani Kılıçdaroğlu gerçekten sert bir gönderme mi yaptı evet. Birgülay Güler'e bence değil. Ben de baktım, göremedim doğru. ya ben dün konuşmayı dinledim canlı olarak bekledim ne diyecek diye gerçekten bir gönderme sert bir gönderme açık bir uyarı net bir mesafe gelecek mi diye ama gelmedi zaten CHP içinde de tırnak içinde yenilikçi diye e, nitelenen grupta da bir hayal kırıklığı ve bir kızgınlık olduğunu biliyorum. E, dolayısıyla e, öyle sert bir gönderme falan yok. Zaten baştan sona e, dinlediğimizde havasında Bülgül Aymangiler'in hedef olduğu bir e, ton e, görülmüyor. E, CHP bununla yüzleşmeye hazır değil anlaşılan. E, Kılıçdaroğlu dengeleri kendince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 değil de Türklere bir gönder var yani e, yurt dışında yaşayan ve Türkçeyi bilmeyen Türklerin e, ülkeye geldiklerinde e, işte iyi daha iyi bildikleri bir dilde savunma yapmaları için bu tasrıyı e, ilk başta destek verdiklerini söyledi e, Dolayısıyla burada e, kültürel kimlik haklarını ülke içinde tanımaya yönelik bir adım anlamında destek verdiklerine dair bir e, beyan söz konusu değil. Yani meseleyi Kürt sorununun bir parçası olarak kabul etmediğini ima ediyor bir defa. E, bu da büyük bir sorun oluşturuyor. Çünkü e, daha önceki konuşmalarında farklı e, şeyler söylüyordu. Yani bu düzenlemeyi Türkiye'de Kürt sorununa bir katkı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 anayasal vatandaşlık hani çok sözü edilen anayasal vatandaşlık anlayışını e, savunacağına dair de bir e, e, beyan yok orada evet, da. E, ibare, ibare bile yok yani. İbare yok yani He. sonuçta bu üçünü bir araya topladığımızda e, bütünüyle e, ülke ve e, milliyetçiliği o bin e, e, kurgusundan çok da farklı olmayan bir şekilde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 ee, hani bu Kürtlerle Türklerin eşit olamayacağını söylüyor. Irkçı unsurların 30'lardan ve kıtlardan itibaren e, bu kadar açık bir şekilde mecliste ifade edildiğini dile getirildiğini e, vallahi doğrusu ben hatırlamıyorum varsa da bu kadar e, tartışma yaratmamıştır Kamuoyuna bu kadar mal olmamıştır. Evet. Şimdi, ben de bunu biz de bunu hem e, Ali Bilge ile hem de Ahmet e, İnsel ile de konuşurken a, aynı şekilde yani benzer yakın e, şeyler söylenmiş olabileceğini ama bunun bu noktaya kadar bu bu, bu kadar açık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 diğer kamu iletişim araçlarıyla zaten Türkiye toplumuna bir şekilde zerk ediliyor ve oldukça da kuvvetli bir yer edindiğini sanıyorum. Yani sıradan konuşmalarda da ee, hani milliyetçiliği biraz demokrat sosla pazarlamak isteyenler açıkça ya herkes eşittir burada Türk işte bir etnik grubu ifade etmiyor ee, daha çok bir şemsiye bir çatıyı ifade ediyor gibi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 ve diğer fikirleri beğenilmeyen temeli olmasa bile fikri olarak da bütün insanların yok edildiği, topluca yok edildiği bir dönemden bahsediyoruz. Onu e, bizim, evet, Öjenizm yani sadece insanların doğuştan sahip oldukları bazı haslet ve melekelerle ayakta kalması diğerlerinin de yok edilmesi gereken bir sistemden bahsediyor. Şimdi o zaman ırçı değilim bilimselim filan demesi bir Hanım'ın çok tuhaf yani. E, tuhaf aslında anakronik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 Şimdi burada e, öyle bir e, süreç başladığında e, olacak şey de belli yani e, kültürel kimlik kartları.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 Ve bunun da tabii ki e, faydası e, esas olarak esas olarak peyi tamamen beyazlaraydı. Şimdi e, ırkçı rejimin tasfiye edileceği ses konusu o, olunca tasfiye edilmesi söz konusu olunca bu imtiyazları kaybedeceklerdi gördüler ve e, başka bir korku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 bir imtiyaz alınmayacak sonuç herhangi bir imtiyaz kaybı yaşanmayacak Türkler için. Hak, Kürtlerin hakları tanınacak. Yani belli haklardan yoksun kalmış Kürtler biraz daha eşit hale gelecekler Türklerle. Yoksa hani Türk diliye saklanmayacak ya da Türk dili işte seçimlik olmayacak ne bileyim Türklere burada asimilasyon veya başka kadar uygulanmayacak. Buna rağmen bu korku neden? Bu korkunun temeli işte Cumhuriyet'in sahibi ve ülkenin esas hakimi olma bu toprakların esas hakimi olma duygusunu yitiriyor olmalarıdır. Burada bu, bu duyguyu bir de şeyde yitirmişlerdi biliyoruz. E, vesayet sistemi çözülürken e, dışlanan diğer toplum kesimi yani muhafazakar Müslüman e, mütevelliğin kesim e, eşit hale gelince gene büyük bir infial yaşamışlardı ve darbe hazırlıklarına dahi başlamışlardı biliyoruz.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 Evet Alper görmüş de yıllardır e, bu konu üzerinde bu tabanı laik seküler ve şey böyle bir e, evet. Atatürk milliyetçisi tabanın büyük etkisi e, üzerinde. Doğrudur epey. ama Alper'e katılmadığım bir nokta şu e, orada hiçbir dönüşümün mümkün olmadığı gibi bir ima ya da bir kabul var sanki. Ben öyle düşünmüyorum. Yani bu hareketlenme çok ciddi çalkalanmalar yaratacaktır o tabanda da. Şu anda o taban bir taarruz halindedir, bir saldırı halindedir. Zaten açıkça da söylüyor. Evet. Oksimoron bir cümle kurmuş kendisi, evet. Alman evet. ve meşhur müdafa en iyi müdafa taarruzdur anlamına geliyor. Evet. Şey yani söylüyor. biz meşru müdafa dayız ve saldırıya geçeceğiz evet. falan gibi bir şey söylüyor. <gülüyor>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 Ee, bir bölünme bana göre ve bu bölünmenin de nasıl olacağı yani kimlerin gideceği önemli ulusalcılar giderse ben partinin e, da yenilikçi demokrat bir taban zeminde daha çok büyüyebileceğine inanıyorum Alperden farklı. Evet olarak. Alper. Ee, eğer ulusalcılar e, hakim olursa. Parti %20 çıtasının altına düşecek ve Türkiye'de gerilimin temel kaynağı haline gelecek tıpkı Baykal döneminde olduğu gibi.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 ilginç uzantıları var. Yani iki şey var elimizde. Birisi Avrupa Birliği içinde iç işleri komiseri durumunda olan Cecilia Malmström'ün yaptığı bir açıklama vardı. Irkçılık tavan yapmış durumda Avrupa Birliği içinde. Bütün partiler Doğru. müthiş şeyler yaptı diyor. Parlamentoya giriş şekilleri. Yani parlamentoda. Hı.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 Beyaz Türkler'dir. Evet aynen öyle. Bunu e, ileride bu çerçeve içinde bir tekrar ele almanızda gerçekten. Yarar Çünkü çok iyi hatırlattın abi. Ee, hani e, ırkçılığın sadece Kürt sorunundan ibaret bir boyu, e, Kürt sorunuyla sınırlı olmayabileceğini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 Long Longhair ve grubundan Tipi adlı parçayı dinleyerek devam ettik programımıza. Programımız Açık Gazte Radyomuzda Açık Radyo 94.9 AçıkRadio.com ee, Ve Açık Gazete haberlerine e, devam edeceğiz şimdi. Can ve Mert'le birlikte. Ben Deniz Ömer Madra. Eee... Profesör Longhair'in yalnız kim olduğunu da hemen söyleyelim. Asıl adı Henry Roland Bird. Hatta Kel Kel Kafa Roy Bird diye de biliniyor. Fes diye de bir lakabı var. New Orleans müziğinin blues şarkıcısı ve piyanisti. Louisiana'da Bogalusa'da doğmuş. Benzersiz bir piyano tarzı var kendisi şöyle tanımlıyor rumba mambo ve kalipso karışımı ve ayrıca da çok değişik bir söyleme tarzı var. Ona da bir zamanlar freak unique diye bir ses, e, sıfat takmışlar. Yani benzersiz bir acayiplikte diye kafiyeli de söylüyorlar. Rock and roll'un bahı diyenler de var kendisine. E, senkopları filan son derece funky olduğu belirtiliyor ve piyanosunun tonuna da tadına doyum olmaz demişler. The rhythm ve Blues jenrenin ortaya çıktığı günlerde çok aktif. Sonra da bir de geleneksel caza tekrar büyük bir ilgi doğduğu zaman New Orleans cazına ve New Orleans Jazz and Heritage Festival denen festival bir kez de yeniden yaratıldığı zaman o zaman da New Orleans'in ikona o, müzisyenlerinden biri oluyor. Aslında tekrar keşfedilmesinde e, unutulmuşken dünya yüzüne büyük bir müzisyen, virtüoz ve çok e, renkli bir şahıs, yaratıcılık olarak tekrar geçmesinde de Atlantik Plak şirketinin ve Ahmet Ertegun'un önemli rolü olduğunu da burada hemen kaydetmemiz lazım. Hatta şöyle bir anekdot var. Böyle çok iyi bir adam var. Profesör uzun saç diye biri var demişler. O da aramaya gidiyor. Onun evine doğru giderken hemen anladım. diyor? Böyle önemli bir müzik durumu olduğunu. Çünkü evden çizgi filmlerdeki gibi Duvarların şişip indiği bir müzik sesi geliyordu diyor. E buradan çıkmazsa nereden çıkacak dedim diyor. Hakikaten de öyle olmuş. Prof. Longhair'in doğum günüydü. Pardon, ölüm yıl dönümüydü 1980'de Ocak, 30 Ocak'ta. Ölmüştü. 1918 doğumlu, çok önemli, bizim de zaman zaman yer vermeye çalıştığımız bir müzisyen. Evet, demin Mithat Sancar'la pardon 1930'ların öjenizm, yani ırkların ayıklanması ve zararlı bulunan, istenmeyen, insan ailelerinin etnik grupların filan da tasfiye edilmesi için yapılan uygulamalardan bahsetmişken aklıma bir şey geldi. Özellikle Yahudilerin milyonlarcasının gaz odalarında ve kamplarda zorla çalıştırılarak mahvedildiği bir dönemden onun kurbanlarından olan Yahudilerin kurduğu İsrail Devleti'nin de çok İlginç bir uygulamasına e, rastlanıyor. Common Dreams'den dün gördüğümüz bir haberi aktaralım size. İsrail hükümeti e, açıkça e, net olarak açıklamış. Etiyopya e, kökenli mültecileri, kadınları e, uzun dönemli doğum kontrol ilacı e, enjeksiyonlarına zorla Kabul ettirdiğini, bunu yaptırdığını açıklamış, Yaptığını itiraf açıklamış, etmiş, evet. evet. İsrail televizyon gazetecisi Gal Gabbay... araştırmış bu meseleyi işte. Tabii İsrail'de de önemli bir gazetecilik faaliyeti de her zaman hükümetin politikaları ne olursa olsun devam eden gazeteciler var onlardan biri işte 8 yıl önce Etiyopya'dan gelen kadınlar açığa çıkartmış G Gabbay o da diyor ki kadınlara demiş ki İsrail, İsrail'e sokma eğer depo provera denen ilacın zerk edilmesine karşı çıkarsanız enjeksiyonu Olmaz o zaman geri gidersin demişler. San e, Haret'in pazar nüshasında çıkmış bir ilginç mektup da var. E, sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri ya da Genel Direktörü Profesör Ron Gamzu da ülkenin dört sağlık temel kuruluşuna artık bu uygulamadan vazgeçmeleri emrini talimatını vermiş. Ne zamandan beri yapılıyormuş bu? 8 seneden 8 beri. 8 seneden beri. Evet. Yani şey diye hatırlıyorum ben 1991 senesinde bu Süleyman Operasyonu ile beraber Etiyopya'lı Yahudiler bir askeri operasyonlarla operasyonla uçaklara bindirilip kargo uçaklarına bindirilip Etiyopya'dan İsrail'e getirilmişti. Demek ki e, bu 8 sene 91 deniyor. Aradan geçen 10 küsür sene sonrasında ee, yapılan politika tamamen değişmiş. Ee, bir yandan canlarını kurtarmak için getirildiği söylenen Etiyopyalılar bir yandan da soyularını devam ettirmemesi için ilaç, ilaç enjekte edilmeye başlamış. Evet. Depo Provera diye bir ilacı e, zerk ediyorlar Etiyopyalı kadınlara eğer. Şimdi hepsini bütün jinekologlarına da Sağlık Bakanlığından e, böyle bir şey gelmiş asla vermeyin demişler. Haretsin haberi bu. Fakat bu resmen düpedüz öjenizme girer. Yani ırkçılık diyebilir miyiz bilmiyorum ama hakikaten ilginç bir şey. Çünkü bir yandan da nüfusunun artmasını da isteyen bir ülke. Yani daha Aralık ayında Haret'te bu Gabbay'ın gazeteci Gal Gabbay yaptığı araştırmaları Haret şöyle anlatmış. Kadınlar transit e, kamplarında Etiyopya'da beklerken yani göç etmeden önce aile planlama atölyelerini alınmışlar. Daha Etiyopya'da yapılıyor bu. Hı. Ve orada enjeksiyonu alacaksınız diye de ikna edilmişler. Uzun vadede sizin çocuğunuz belki çok sonra olur ama şimdilik ilaç alacaksınız demişler. Bunu hem e, kampları yöneten Ver, reddetmiş Ortak Dağıtım Komitesi de Komisyonu deniyor Klinikleri şey yapar hem de Sağlık Bakanlığı reddetmiş Yani e, Çok ilginç aslında Bizi e, Şeyde Diye konuşanlar da var Kadınlardan bir kısmı e, Şey demişler Biz istemiyoruz Böyle bir annelik durumunu engellenmesini istemiyoruz o zaman ama İsrail'e gitmek istemiyorsunuz demişler yoksa e, alınmayacaksınız bu ofisleri Amerikalıların da işin içinde bulunduğu ortak dağıtım ofisleri denen sağlık kuruluşları var o zaman yardım da alamazsınız tıbbi bakım da göremezsiniz diyorlar korktuk diyor kadın şansımız da yoktu diyor Seçme hakkımız da yoktu. Onlarsız ve yardım da olmaksızın orayı terk etmemiz ölüm demekti. O yüzden de enjeksiyonu kabul ettik diye. Dehşet verici aslında açıklamalar. Evet. Ve ancak onların izniyle ayrılabildik demiş. Ema Vayiş diye birisi 8 yıl önce Etiyopya'dan göçmüş olan bir kadın. Evet hatırlarsanız geçtiğimiz senenin sonlarında da Gazze operasyonu sırasında bir haber gelmişti. İsrailli komutanların Gazze'deki insanların günde kaç kalori harcayıp kaç kalori alacaklarına dair bir kıyamet diyeti. O Filistinlilerdi. Bunlar şimdi de renkleri koyu evet. olan falaşalar. Yahudiler. Etiyopyalı Yahudi kadınlar. O zaman hükümet böyle iddialar ortaya atılmış 8 yıl önce de. işte. Çok e, bazı gazeteciler işi kurcalıyorlar. Peşini bırakmıyorlar. O zaman hükümet yalanlamış. O zaman kimdi hükümet hatırlamıyorum. Ama e, biz aile planlama e, şeylerini tabii ki daha küçük ailelere sahip olun diye tavsiyelerde bulunuyoruz diyorlar. Ama e, şey yok diyorlar. Yani öyle zorlama falan olur mu diyorlar. Ama şimdi haretten bütün bu açıklamalar ve televizyon... İsrail Televizyonu'ndan Galgabay'ın yaptığı araştırmalar sonucu bu yalan söylemiş oldukları ortaya çıkıyor. O çıkartmışlar ve sivil haklar, yurttaş hakları derneği İsrail'de ve diğer aktivist gruplarda tamamen ırkçı bir tavır içinde olduklarını söylemişler. Bunu da Mitat Sancar'la zamanımız kalmadığı için bunu da araya sokmak istemedim. Ama Sancar'ın programı bittikten sonra köşesi tam da uygun oldu. Çünkü bütün dünyada aslında görülen bir gittikçe artmakta olan ırkçılığın bambaşka bir tezahürü de bu. Ariel Sharon o dönemde iktidarda olan kişi. 2001 ve 2006 seneleri içerisinde Ariel Sharon'muş başbakan. Arya Sharon'un da şimdi beyninde bir hareketlenme oldu çünkü uzun bir süreden beri bitkisel hayata girmiş olarak yaşıyordu inme indikten sonra kendisine Arya Sharon hükümeti şimdi e, peki sonuç ne olmuş bir de ona bakalım evet. kim doğru söylüyor ya da belki de bu Etiyopya kökenli kadınlar falan yalan söylüyor da olabilirler değil mi yani. Gazetecilerde. O zaman somut, pragmatik hayata bakalım ee, ve şeye dönelim. Ne olmuş kadınların son 10 yıl içinde İsrail'deki Etiyopya topluluğunda Etiyopyalı yaşayanlarda kaç çocuklu aileler olmuş dersin? Nüfus ne kadar artmış? Hmm. Tahminde bulunamıyorum şimdi. Yüzde azalmış. Azalmış. Evet. Yüzde bir azalma olmuş. Dolayısıyla onların doğru söylediği ve İsrail hükümetlerinin, Ariel Sharon hükümeti yetkililerinin yalan söyledikleri açıkça ortaya çıkıyor. Yalan makinesine ihtiyaç yok yani. E peki e, İsrail hükümetinin geçtiğimiz sene içerisinde başlattığı binlerce mülteciyi sınır dışı etme şeyi de dahil değil. Rakamlar dahil değil bu değil mi? Hayır değil. Yani Bu Darfur, sadece, Etiyopya, Eritya'dan gelen mültecileri paketleyip göndermeleri programı dahil, dahil değil. Evet. Burada İsrail içindeki yaşayan Etiyopyalı kadın, Etiyopya komünitesinin nüfusu %50'lik bir düşüş kaydetmiş. Ve hatta programa göre daha henüz mülteci kamplarındayken daha İsrail'e göç etmeden, kabul edilmeden önce... Bayağı e, ya enjeksiyonu alırsınız ya ya da diyerek korkutuldukları ve tehdit edildikleri hatta sahte bu, bu aşıdır. Size aşı yapıyoruz diye de yalan söylendiği de çok enteresan kadınlar söylemişler. E, ve şey demişler çok doğum yapan kadınlar çok acı çeker biliyorsunuz. Bak acılarınızı da azaltacağız demişler. Her 3 ayda bir ilaç e, bu enjeksiyonları almak zorunda kalmışlar ve kadın hakları grupları e, Şarun, Şarona Elyahu Çay, çay e, e, adlı bir e, yurttaş hakları İsrail'in yurttaş hakları kuruluşundan bir kadın da e, şey demiş derhal bitsin bu enjeksiyonlar bu yüz karası durum ve hemen bir soruşturma yapılsın demişler ee, Los Angeles Times'ın haberine de bakılacak olursa e, İsrail'in bu Etiyopyalı e, Yahudilerden sorumlu bakanlığının e, sorumlusu Ziva Mekonen Dago'da e, bu bakanlıktan gelen bu son yasaklama, bu uygulamaya son verilmesi talimatının tabii iyi bir şey olduğunu söylemiş Los Angeles Times'ın bildirdiğine göre ama bu asgariyizdir. istenenlerin asgarisidir. Biz Sağlık Bakanlığı'nın tam bir sorumluluk almasını istiyoruz diye konuşuluyor. Tabii bir de son olarak bunu şey çok önemli bir meseleden bahsediyoruz aslında. Kıyıda köşede kalmış ve evet. Türkiye'deki gazetelerde pek görmedim ama e, var da devamı getirebileceğim bir haber var da e, buyurun. Siz... Elektronik intifada diye takip ettiğimiz bir site var Filistin meseleleri üzerine gayet ayrıntılı ilginç haberlerin her zaman çıktığı raporların Ali Abu Nima onun kurucusu o yazmış ki bu aslında soykırım sözleşmesine de aykırı olabilir asıl mesele de işte burada tam can alıcı nokta yani tarihi bağlamı içinde ele alınması gerekiyor ve soykırım jenosit eee Suçunun önlenmesi ve cezalandırılması uluslararası antlaşmasının ikinci maddesinin D fıkrasına aykırı olacağını da e, söylemiş ki ya yazmış maddeyi doğrusu e, grubun mesela ciddi bedeni zarar görmesine sebep olmak ya da zihni zarar görmesine sebep olmak grup elemanlarından grup mensuplarına herhangi birine ayrım gözetilen gruplardan yani ulusal etnik ırksal ya da dini bir grup olabilir diyor He, herhangi birinin de kısmen ya da tamamen yok olmasını, o zarar görmesini amaçlayan bir olay. Ne diyorsun? İlginç, değil mi? Evet. Sizce İsrail herhangi bir merciye peki şey veriyor mu? E, gerekçe sunuyor mu? Ya da e, bir açıklama yapma gereksinimi bulunuyor mu? Hayır. Bunun bir örneğini de dün gördük. Ben de hiç. Öyle Birleşmiş değil. Milletler'deki insan hakları sicili toplantısında katılmayan İsrail yönetimi. Gerekçe göstermedi ve gerekçe Her 4 senede bir Bir insan hakları konseyi toplanıyor Birleşmiş Milletlerin evet. Bünyesinde ve bu İnsan hakları konseyine değerlendirmeler sunuyor Tüm ülkeler kendi değerlendirmelerini Sunuyormuş ama İsrail tarihe geçerek Kendi değerlendirmesini sunmayan Ve bunun karşısında da herhangi bir Gerekçe bildirmeyen ilk devlet Olarak karşımıza çıkıyor evet, İsrail geçen yıl Konseyin Batı Şeria'daki ve Doğu Kudüs'teki İsrail yerleşim birimlerine keşif ekibi gönderme planları üzerine Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ile işbirliğini durduracağını bildirmişti. Yani herhangi bir şekilde bu ülkelerin bir araya getirip oluşturdukları bu Birleşmiş Milletler komisyonuna da İsrail herhangi bir açıklama yapma gereksinimi duymuyor ki bir başka haber daha var İsrail'den. İsrail geçtiğimiz haftalarda 2012 Aralık ayında tam olarak belirtmek gerekirse Filistinlere ait vergileri el koymuştu ve bu el koyduğu vergileri bırakma kararı vermişler. Yani İsrail basımında yer alan hükümet yetkililerine dayanılan bu habere göre de Başbakan Netanyahu'nun Filistin yönetimine transfer edilmesi için gereken vergi gelirlerini serbest bırakma kararı Dün gece itibariyle açıklanmış bu da yaklaşık 110 milyon dolara tekabül eden bir gasp durumundan da bahsedebilmek mümkün. Evet. Bir de son gene aynı habere yani Etiyopyalıların durumuna ilişkin bir nota daha dönecek olursak bu Etiyopyalı kadınlar İsrail'e göç etmeleri law of return denilen yani dönme hukuku. Dönüş hukuku denen bir politikanın şey içinde yani sadece Yahudi kabul edilenlerin Dönmesini Ve yerli yer, Yerli Filistinleri içine Almayan bir madde Fakat şunu da hatırlamak Gerekir diyor Ali Ebu Nima İsrail yetkilileri ve Devletle çalışan hahamlar Uzun süre 10 binlerce Etiyopyalıyı gerçek Yahudilikleri resmi standartlara uymuyor, kriterlere uymuyor diye geri çevirmişlerdi. 10 binlercesini. Hatta 1990'ların başlarında o zamanki başbakan Yitzhak Şamir Etiyopyalıları suçlamış. Ne diye suçlamış? Siz gizli Hristiyansınız. Siz gizliden gizli Yahudi değilsiniz aslında demiş. Bunu ne zaman yapmış? 1990'ların başında. Evet. 20 sene kadar önce Etiyopyalılar şey, kurala uygun olarak bu dönüş hukuku, dönüş hakları kanununa uygun olarak Yahudi olarak tanınan Etiyopyalılar peki tam eşitlikçi muamele görmüşler mi? Ne diyorsun? Zannetmiyorum. Evet aynen öyle. Seni de zannet tahmin ettiğin gibi uzun Belgelenmiş bir tarihleri var. Hem devlette hem de toplumda ayrım gözetiliyorlar. Çünkü renkleri çok daha koyu renk, ten renkleri beyaz değil yani ve özellikle de ayrı okullarda. İsraillerle beyaz Yahudilerle aynı okullarda okutulmaları evet, gibi bir cadeledi. durum var. Devam, evet. edecek gibi, evet. yani devam edecek gibi. Yani durumda devam edecek gibi mücadeleden ziyade. Çünkü şu anda okuduğum habere göre Etiyopya'da kalan son e, Yahudiler bu Falaşa Yahudileri ki Etiyopya dilinde de gezginler anlamına geliyor. Falaşa Mura yani Falaşa ismi e, 2000 kadar e, Falaşa Yahudisinin de İsrail'e gitme hazırlığı yaptığı bildirilmiş. Evet ama işte bak bu aktivistlerin ve gazetecilerin Son gerçek başarı, gazeteciler evet. yaptığı zaman da sonuç alınabiliyor. Ciddi bir mücadele. Burada da Galgabay'ı tebrik etmek lazım. Yaptığı ısrarlı araştırmacı gazetecilikten dolayı ve Haret gazetesi de bunu ortaya koydu. Pek çok da sivil toplum kuruluşu var. Bunlarla çalışan haklarla özellikle yurttaş haklarını savunan dernek mesela ve onun başındaki sözcüsü Sharona Eliyahu Çay da kutlamak lazım. Böyle bir işte bu ömür boyu böyle devam edecek işte. Peki bitirelim artık bu haber üzerine. Şeylerden falan bahsetmiyoruz, değil mi? artık yeni bir buluş Türklerin yaptığı filan. Yok hayır yeni bir buluş yok Türklerin yaptığı. Belki bir, ufak bir e, değinebilme fırsatı bulabileceğimiz belki yarın değinebilme fırsatı bulabiliriz. Kerry John Kerry e, Amerika Birleşik Devletleri'nin dışişleri bakanı oldu. Evet e, ayrıca ha, İsrail demişken yarın değinebileceğimiz bir başka şey daha var. O da e, e, Sanden. Film Festivali'nde iki İsrail filmi birden. Aslında Oscar'a da aday gösteriliyor galiba. Yabancı film ve belgesel anlamda çok önemli filmler de gösteriliyor. Bir tanesinde çok şaşırtıcı bir şey var. Yarın bahsederiz ondan. Daha biraz ayrıntılı olarak Shinbet yani bütün o iç gizli istihbarat teşkilatının bütün İsrail'in jitemi gibi e, bir şey. Jitem değil aslında. Resmi yok canım. şey e, Doğrudan doğruya. Miti gibi. Evet. E, çok fark var aralarında. Gizli değil yani. Baya vergilerle ödenen vergileri ödenen polis teşkilatı. Yani Hı. şey istihbarat teşkilatı çok güçlü. Ha, evet. O şimbetin e, hali hazırda yaşayan beş ya da altı e, yanılmıyorsam şeyiyle konuşulmuş mülakat yapılmış başkanlarıyla ve tümü İsrail'in bu işgal politikasının bir felaketle sonuçlanacağını söylüyorlar mülakatlarında film son derece ilginç yani bu böyle gidemez İsrail bu ırkçı ayrımcı ve işgalci politikalarıyla bir şey yapamaz diyorlar İsrail'in kendi şey ve istihbarat teşkilatlarının başındaki adamlar hepimizi mahva götürecek politikalar diye gerçekçi değerlendirmeler yapıyorlar. Bu da çok ilginç aslında. O filmden de bahsetme imkanımız olacak. Şimdi Profesör Longhair ile bitirebiliriz artık. Onun gene çok ünlü parçalarından biri Boogie Woogie geliyor. Çok önemli bazı başka New Orleans'de Piyanist ve müzisyenlerle Birlikte yapmış olduğu Bir parçaya kulak vereceğiz Hepinize günaydın Günaydın Günaydın, günaydın.